Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler'in ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arz ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. ...bugünkü programımızın destekçisi... ...Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza... ...teşekkürlerimizi iletiyoruz... ...efendim bugün... ...stüdyomuzda iki konuğumuz var... ...tanıtmak için... E, ...dağcı iki konuğumuz... ...iki dostumuz var... ...Profesör Doktor Kuvvet Lordoğlu... ...ve Doğan Palut... E, ...stüdyomuzdalar... Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Doğan Bey merhabalar. merhabalar. Hoş geldiniz merhabalar. arkadaşlar. Merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün stüdyoda kalabalığız. Efendim Kuvvet Lordoğlu hocamız 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni... 74 yılında ise yine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nü bitirdi. 94 yılında profesör oldu. 97-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı'nı yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi Bölümünde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Barış isteyen akademisyenler barış bildirisi nedeniyle hakkında dava açıldı. KHK ile üniversiteden ihraç edildi. KHK ile görevlerinden ihraç edilen 15 akademisyenin öykülerini derlediği akademisyenlerden KHK Öyküleri kitabı Nota Bene yayınlarından çıktı. Kuvvetli Ordoğlu hocamız aynı zamanda AKUT'un kurucularından da birisidir. Doğan Palut 1990 yılından bugüne kadar dağcılık ve kaya tırmanış sporlarıyla ilgileniyor. Çoğunluğu dağlarda olmak üzere Türkiye'nin dağlarında Alpler, Kafkaslar ve Himal Himalayalar'da Değişik nitelikte birçok rotada tırmanışlar yapmış. 96 yılından itibaren de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yüzlerce spor ve geleneksel rotanın açılmasına öncülük etmiştir. Türkiye Dağcılık Federasyonu Milli Takımı sporcusudur. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıları var. Yıllardır sporcu yetiştirmek ve birçok ulusal çaplı yarışma ve organizasyonda da rota yapıcılık gibi sorumluluklar almıştır. 99 yılından günümüze değişik ilköğretim okullarında spor tırmanış antrenörlüğü yapmakta. Bunun yanında Marmara Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültesinde doğa sporları ve dağcılık dalında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Git dergisi ve TAKOS tırmanış dergisinde birçok makalesi var. Evet. Bugün programımızın konusu tahmin edebileceğiniz üzere çığ kazası üzerine konuklarımızın yorumları, onları almak istiyoruz. Evet, ben hemen bu Van Bahçe Saray bölgesinin özelliklerini size sormak isterim. Hocam telefonda da ifade etmiştiniz. E, aslında çığ açısından oldukça tehlikeli bir bölge olduğunu da vurgulamıştınız hatırladığım kadarıyla. Evet. E, Van, e, Bahçesaray e, Van bölgesi içinde zaten dağlık bir alanda olduğu için bildiğiniz gibi çok uzun süre yolları kapanan bir ilçe. Van'a bağlı. Bu e, fakat Van'ın tabii her tarafı büyük ölçüde e, dağlık ve e, çığa uygun bir e, şey taşıyor coğrafya içinde. E, bu e, çığ kazasının olduğu bölgeyi itmedim, bilmiyorum yani görmedim. Ama fotoğraflardan anladığım kadarıyla bir yol geçiyor ve yolun altında bir e, geniş bir arazide... E, Karların yağıldığı ve çığın oraya düştüğü anlaşılıyor. Ee, böyle bölgelerde genellikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde e, tüneller vardır. Kar tünelleri vardır. Bu bölgede kar tünelinin olmaması tabii... Yollarda mı yapılır? Bu? Yollarda yapılır. Yolların üstünde karayolların İnsanların üstünde, ve araçların geçmesi Araçların için. geçebileceği uzun çığ tünelleri vardır. Yurt dışında da vardır bunlar. Gürcistan'da falan birkaç yerde daha görmüştüm. Ee, bu bölgede böyle bir çığ tüneli yok. Tabii bu olmaması e, büyük bir eksiklik. Aynı zamanda e, karayollarının bu yollarla ilgili olan e, karayollarının, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Buralara yol inşa ederken bu çığ tehlikesini dikkate almaması ve e, yol inşaatı sırasında bunların e, ihmal edilmesi diyeceğim. E, böyle bir kazanın da oluşumundaki ilk hatalardan birisi gibi geliyor bana. Ee, mesela Van'ın diğer bölgelerinde, Yüksekova bölgesinde, e, Hakkari bölgesinde dağlar e, çok dik aşağı iner. Ve oralarda e, çığ birikmesi azdır. Ya Yağan kar aşağı dökülür. Küçük bir dere hemen yanında bir yol geçer. Burası öyle bir yer değil. Bahçesaray e, bölgesi, Çatak bölgesi. Daha geniş bir alanda çığın birikmesine elverişli yerler. Dolayısıyla bunların e, mutlaka yol yapılmadan önce düzenlenmesi gerekirdi. Ben şimdilik bunları söyleyeyim bölgeyle evet. ilgili. Hemen e, Doğan Bey'e soralım. Siz aynı zamanda Doğan Anadolu bölgesindensiniz. E, evet evet. ama mi? yani Atalar Oradan, Erzincan'dan. Evet. Ben öncelikle tabii konukları tanıtırken benden bahsettiniz ama benim buraya motosikleti alıp atlayıp gelişimdeki en büyük şey şöyle düşünmüştüm. Çığın altında iki kez kalan bir sporcu olarak... Evet dağcılık yapmış. Tanıtımda bunu eksik geçtiniz. <gülüyor> Hayır. Yani, onu <gülüyor> özellikle dinlemeyi e, düşünüyoruz. Çünkü tabii, e, kuvvet hocam e, bana bilgi evet. verirken ilk onu aktardı. Yani şimdi bizim tabii bu tip vakalarda şimdi tabii ki yol mühendisi değiliz. Çığ uzmanı da değiliz çok fazla. Tabii dağcılık sporuyla ilgili hem bunun derslerini de vermekle ilgili bayağı etraflıca bilgimiz var. Yani belki o e, arama kurtarmaya giden AFAD ekibinden ya da o milletvekilinden daha çok şey biliyoruz ama tabii her konunun bir uzmanlığı vardır yani. Çok profesyonel bakıldığında. E, şimdi bu vakada benim ilk aklıma gelen şey ben de Van'da gittim tırmandım. Hani dağlarında biraz gittik gördük ama o şeyi lokal olarak bilmiyorum o lokasyonu. Fakat şunu biliyorum yani e, bu küresel ısınma dediğimiz hadise yani her kazanın bir patrojisi var. Benim e, dikkatimi çeken çok spot olarak söylemek istediğim şey bu küresel ısınmadan bahsediyoruz. İşte buna bağlı olarak kışlar ve yağış rejimlerinde çok büyük değişiklikler var ve ben bunu düşündüm. Yani toprak çok soğumadan ani bir kar yağışı oluyor. Yavaş yavaş hani kış mevsimine girilir, yavaş yavaş yağışlar birikir falan değil. Yani o karın toprağa intibak edip etmediği uygun şekilde toprağın önce donup da karın o yığılan karın birbirine geçmesi işlemi olmazsa bu tabakalar kayıyor. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Atıyorum o yol 1970'te yapıldıysa yol mühendisleri o zamanki bilimsel şeye belki de baktılar. Dediler ki burada çığ düşmüyor. Ama aradan 2019'a 2020'ye gelindiğinde belki de bu küresel ısınmaya bağlı olarak toprak çünkü bu çığda çok önemli bir bilgidir bu. Toprak yeterince ısınmazsa sezon başında ya da sezon sonunda aniden ısınırsa bu kütleler sonuçta kar. Kütleler mekanik olarak aşağı kayar. Yani bunu isterse iş makinesiyle ister insan gücüyle isterse süpersonik bir uçakla düşürebilirsiniz. Ya bir kere bu benim ilk aklıma gelen şey bu. Ama tabii ki bunu yerinde tespit edilmesi, ciddi bilimsel çalışmalar yapılması gerekiyor. Bir de bu anlamda bütün çığ bölgelerinde ve e, bu tür tehlikeli bölgelerde yeniden bir araştırmaya ihtiyaç var bu söyledikleriniz bu açısından. İşin patolisi olarak bu aklıma geldi. Ama bunun dışında arama kurtarmacıların hareketlerindeki hatalar, bilgisizlikler... Tabii. O coğrafyada o yol doğru mu yapıldı yanlış mı yapıldı yerleşim yerleri nerede tabi bunlar bayağı itraflıca araştırmak, araştırmak lazım. lazım. Hatta şu son gazetede basit bir kriminal bir olay olduğunda işte kadını korumak için çocuk gitti adama bıçağı sapladı ama bunun bir patrojisi var yani birçok ayrıntısı var bu hani bizi aşıyor yani dolayısıyla çok ayrıntılı bunların raporlanması evet. lazım. Peki bunları raporlayan bir yer var mıdır yani bu tür kazaları? Yani şimdi şöyle düşünüyorum bir kere o yolun orada bir yol var yani bir yol araçlar geçiyor bir kere buna bakmak lazım o topografyada o yol yağış rejimi nedir burada çığ düşüyor mu sezonda ee, hocamız da hatta biraz önce söyledi yani dedi ki çığ kaydedilen yerler şu ülkeler şu bölgelerimizde çok çığ düşüyor. Ben de dedim ki çığ nereden düştüğünü ancak insan yerleşimi varsa ve çığ vukuatı varsa, kaza varsa ölümlü onda oradan biliyoruz. Halbuki dağlardan sürekli, Türkiye coğrafik olarak çok dağlık bir yer, yüksek yerleşimlerimiz var. Hatta bir istatistik bilgi olarak söyleyeyim, Alplerin olduğu birçok ülkeden çok daha yükseğiz. Yani ortalama yükseklik olarak. Kıyıların haricinde müthiş dağlık bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yerleşimlerimizde de böyle bir şey var. Vukuatların haricinde çok dağlık bölgesi birçok çığ düşüyor ama kimsenin haberi olmuyor. Yani dolayısıyla şimdi belki de böyle bir çalışma yapmak lazım. Depremi biliyoruz. İşte şurada Kuzey Anadolu fay hattı var, burada Doğu Anadolu fay hattı var ama çığ da bir afet ve bunun da tabii ki bu saatten sonra belki de e, bu değişik yönleriyle araştırılması lazım. Bir de buna uygun bir organizasyon, AFAD ekipleri mesela çok eğitimsiz olduklarını biliyorum. O insanların o işleri nasıl sokulduğunu biliyorum. Bu da gene bence basını, medyayı çok ilgilendiriyor. Toplumu çok ilgilendiren bir bilgi. Çünkü çok eğitimli insanların yapacağı işler bunlar. Gözle bile bakıp bir çığın üstüne bir yerde çığ düştüyse benim başıma geldi. Çığın düştüğü yerden çıkıp kampıma dönmem gerekirken sabaha kadar yürüyerek başka bir yoldan döndüm. Bunun sebebi çığ düşen bir yerin yakınından Demek ki çok basit bir mantıkla yeni bir şey düşebilir yani çok büyük ihmaller de var Bence bu olayda Evet zaten bunları program içinde e, sor, sormaya çalışacağız e, Elvan bir hazırlık yaptı ve e, taramaları sonucunda Türkiye'deki çığlara ilişkin istatistiklerle ilgili bazı bilgileri e, tespit etti onları elgamber e, esasında şöyle bir, bir şey var Türkiye'de bu konuda hani e, ...biraz de bilgi veren iki tane kaynak var. Bir tanesi AFAD'ın sitesinde Türkiye'deki doğal e, afetler e, istatistikleri diye bir yayın var. Bir de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde Çığ'la ilgili e, bir bilgi var. İstansında Meteoroloji sitesindeki bir şeyi çok beğendim ben bayağı e, kapsamlı bir şey fakat ne yazık ki çok da güncel değil bunlar. Ee, ama baktığımızda işte biraz önce yayın öncesinde sohbet edildik. Yani Türkiye'de ciddi çığ olayları kaydediliyor. Kaydedilmeyenler dışındakiler de tabii mutlaka var. Son yıllarda böyle ortalama 100-150 civarında çığ olayının olduğu söyleniyor AFAD sitesinde. E, bu bayağı e, büyük bir rakam. E, yani ben sonradan Norveç'teki rakamlara da baktım. Yani Norveç'teki rakamları neredeyse geçiyor bu rakam. Öyle bir şey var. E, şimdi e, ya yani istatistiklere baktığımızda 1950 ile 98 arasında Afat sitesinde veren istatistik 800'den fazla kişi ölmüş. Yani çığ Türkiye'de açıkçası e, depremler ve arkasından işte belki de toprak kaymalarından sonra üçüncü büyük ölümlere neden olan bir şey. Ama bizim hani afetler konusundaki e, konuşulan e, çevrelerde çok fazla üzerinde durulan bir olay da değil. Bugüne kadar bunu ben e, hani, evet, gö, gö, gözlemledim. E, Hortum daha yeni bir şey. Evet. Bu, bu, bu, bu çok eski bir şey. Ama ben e, hani Doğan Bey'in sayına katılıyorum değil mi? Bu bir e, doğal tehlike. Bu tehlikeyle nasıl mücadele edeceği, bu riskleri nasıl azaltılacağı ve e, nasıl hazırlıklı olacağı konusunda ben bence e, üzerinde durulması gereken bir konu. Ve de e, şöyle baktığımızda yani hani arama kurtarma için bölgeye giden birimler e, o bir bölgede daha önce çığ olmuş. Siz de söylediniz. Yani buraya nasıl gitmeli? Na, na, nasıl bir e, tedbirler e, dizisi alarak gitmeli? Bu konuda hani sizin görüşlerinizi almak isteriz. Şimdi bir kere e, şunu söyleyeyim. E, bölgeye ...bölgenin önceden e, araştırılması gerekirdi. E, yani o çığ düşen bölgenin daha önceden araştırılması. Giden ekiplerin de mutlaka yanlarında önce etrafa bakıp kendilerini de güvende hissettirecekleri bir ortamda arama yapmaları gerekirdi. Yani arama yapan kişi sadece oradan çıkarma, insanı çıkarmaya değil kendi güvenliğini de dikkate almak durumunda. Çünkü ikinci bir kaza, ikinci bir şey yol açabilir. Bu çoğu kez oluyor. Mesela e, dikkatimi çeken şeylerden birisi bölgeye giden ekiplerin yanlarında köpekler yoktu. Köpekler burada ilk etapta kurtarma açısından koku aldıkları için çok e, ciddi e, can kurtarmaya neden olan çığ köpekleri e, vardır. Türkiye'de var mı bunlar? Türkiye'de yani arama kök, kurtarma arama, köpekleri, var, köpekleri var. Arama çalışır mı? Falan. Bunlar için eğitilmesi lazımdı. Yani bunu hmm. tabii çok az bu bilgi eksikliğinin olması, bu tür bilgilerin olmaması e, arama kurtarmadaki çıkan ölü sayısını da arttıran bir unsur. Çünkü biliyoruz ki çığda ölümler ilk bir saat içinde en fazla bir buçuk saat içinde gerçekleşiyor. Kendisine bir hava şeyi açsa bile, bir hava e, deliği açsa, orada nefes alsa bile daha sonra hipotermi filan başlaması nedeniyle çok çabuk kaybedebiliyoruz orada çığ altında kalan. Bunun için tabii çok çeşitli teknikler var. İşte e, çığ çubukları var biliyorsunuz. yani e, çığ, çubuk, Ellerinde bir çubuklarla, çubuklarla dolaşıyor. Geldi. Ne ya yapıyorlar? Onlar vardı? kazmaydı. Ben çivı çubuğu görmedim. Daha ben sonra böyle uzunca bir şeylerle dolaşıp böyle batırıyorlardı. Batırıyor. Evet, yani battığı zaman bir yere takıldığı zaman tabii altta acaba bir şey var? Varsa evet, orada bir canlı olabilir diye. Bela, ben de çığ çubuklarıyla aradım. Bir, çığ e, çubuğu dediğiniz nasıl? Bir çığ çubuğu iç içe çubuk. geçen teleskopik bir şey. E, bu çubukları e, arama yapılacak yerde ararsınız. Bir şeye takıldığı zaman aşağı inmediği zaman orada bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Yani herhangi bir tahta parçası değildir bu. Hayır hayır evet. bir metal çubuktur. Evet. Teleskopik bir metal çubuktur. Bu çubukla e, aşağıda e, bir, bir yere rastlarsa bir orada bir şey olabilir, olabilir. Evet, olabilir diye oraya aramaya başlarsınız. Ama bu çok geniş bir alanda tabi şey bilerek zor e, gerçekleşir. Hmm. Bunlar bu, tabi ciddi eksiklikler benim görebildiğim kadarıyla yani e, köpeğin olmaması, çırçubuklarının yetersiz olması veya ve arama yapanın kişinin de ...kendisini de e, kurtarabilecek küçük sinyal verici cihazların bulunması lazımdı. Ben bunları e, bundan 20 sene kadar önce bir Fransız grup Türkiye'ye geldi kayak yapmak için. Her birinin cebinde bir çığ e, sinyalizasyon veren bir cihaz vardı. Ve bana da verdiler. Niye dedim? Ya burada dedi, çığın altında kalabilirsin herhangi bir şey olabilir. Turkaya ile gidiyoruz Aladağlar'da. Ee, ...bunla seni bulmamız çok kolay olur dedi. Ha. Ben o zaman ilk defa bunu... Karın altından sinyal Tabii veren bir şey Karın altından ya. sinyal veriyor, onu dışarıdan arayanlar o sinyale göre... ...senin yerini tespit etmesi çok kolay ve çabuk oluyor. Şimdi bunlar da yok bildiğim kadarıyla arama kurtarmaya giden e ekiplerin üstünde... ...bir baldır küldür bir arama gerçekleşiyor de burada benim de çok dikkatimi çeken gene bir şey nokta var. Hemen bu konu üzerine söylemek isterim. Ya bizde bir trafik kazası olduğu zaman biz çok sıcak kanlı bir şekilde orada kümeleniyoruz. Hep beraber koşturuyoruz. Şimdi bu kazada da şimdi buradaki olay aynı Van depreminin üzerine Van mıydı bir deprem? Oldu. Van'da da deprem oldu. Bir geçen bir deprem. Hemen onun öncesinde bir deprem oldu. Şimdi bu depremde El de... Elazığ'da oldu. E, yani bizim toplum böyle işi gücü olan çok meşgul bir toplum da değil. Özellikle Doğu Anadolu'da insanlar çok işsiz, güçsüz. O depremde de yani, öbek olarak e, toplaşıyoruz, izliyoruz. Şimdi burada da benim gördüğüm fotoğraflarda, gazetede nedense... Şimdi biz e, çığadaki, işte çığ altındaki insanların aranması, o yolun yapılması... Biz bu teknik ayrıntıları konuşurken bir afet olduktan sonra e, toplu olarak yani orada politikacısı, Dozer kepçecisi arama şimdi böyle bir arabeski tablo var. Bu benim gene çok dikkatimi çeken ikinci nokta. Bizim bir kere orada e, kimse bunun e, şefi yani ki ben inanmıyorum. Bir afet gelirse kumanda mutlaka bütün operasyonlarda işte bu e, Notre Dame katedralinin yanması olabilir, bir erozyon olabilir, neyse. Yani mutlaka orada bir e, sorumlu bir lider şef vardır ve onun üzerinde bir şey yoktur. Fakat biz de gene orada gördüğümüzde, mesela politikacının ne işi var? Şimdi benim dikkatim çıkıyor, orada ne oluyor? Yani durumu tespit edip de hani ben sizin yanınızdayız falan filan, halbuki olmaz. Yani o afet doğru bir arama kurtarma yapılacak. O bölgede bir şey acaba. Durun bir dakika. Yani biz hani olay mahalline nasıl ki polisi olaylarda kimse sokulmaz. Ben bunu göremedim. Yani bu kazadan olarak, sonra biliyorsunuz sokmadılar o bölgeye. Yani bu kaza oldu. 41 kişi öldü. Ondan sonra etrafını çevirdiler. İşte sonradan, sonradan işte bir şey oldu. Şey evet. Ne oluyorsa sonra yani. da bir ay oraya giremiyorsun Benim ama. de dikkatimi çekti. Basından izlediğimiz kadarıyla ikinci çığdan sonra oraya kaç kişinin girdiği belli değil. Dolayısıyla daha kaç kişi çıkabilir ceset veya işte neyse. Bu da tam sayı filan isim misim yok bir kayıt. Bir güvenlik tedbiri filan almak gerekmez mi? Yani ilk iş bu. Ee, bir de Doğan Bey siz e, biraz önceki konuşmanızın başında dediniz ki e, böyle bir duruma müdahale etmek için öncelikle e, o bölge hakkında bir bilgiye ...sahip olmak lazım... ...o bilgiyi edinmek lazım... ...bu bir haritalama meselemsiz midir... ...yani çığ bölgelerinin... ...haritalanması veyahut da... ...tehlike... ...bölgelerinin haritalanması... ...meselesi midir... ...başka ne tür bir bizim, bilgi alınabilir... ...bizim dağcılıkta şöyle bir şey var... ...yazılı raporlara biz bakarız... ...yani dünyanın hangi dağına gidiyorsan git... Çiğ açısından tehlikeli parkurlar vardır. Benim bildiğim bu. Her birinde bunu yapar mısınız? Yeni bir yere giderken? Kaynak taramamız lazım. Yani gittiğimiz evet. mesela Ant Dağları'nda bir yere gidiyorsan işte Yeripaja diye bir dağ var. Mutlaka bakarsın ben şu rotayı çıkmak istiyorum. Bu rota üzerinde çığ tehlikesi bu sezonda var mıdır? Bunu tararsın. Şimdi burada insanların yaşadığı bir ilçeden bir kasabaya bir köye yerleşimden yerleşme hareket var ya yani bir yol var orada. Dolayısıyla bu en azından bu harita mühendisleri tarafından mı olur artık devletin ilgili kurumu ama arama kurtarma ekibinin ya yani bir kere hani deprem değil mi Van'da bekleniyor İstanbul'da bekleniyor. E bu konunun zaten bir uzman şeyi var arama kurtarma ekipleri var devletin organize ettiği maaş verdiği. Dolayısıyla orada da çığı düşebilecek alanlarla ilgili, o topografya ile ilgili. Mesela Hakkari'de, Ovid dağında, Ziganada birçok yerde çığı düşüyor. Bir bilgi vardır herhalde. Yani o arama kurtarma ekibinin de bu konuda bir bence bir bilgisi olması lazım. Ama ben bence ondan önce o arama kurtarma ekibinin bu tip afetlerle ilgili. Ya da mesleğiyle ilgili iyi bir donanıma sahip olması lazım. Hani teknik teçhizatın dışında yani bu konuda bir bilgi var mı? Ya bunların araştırılması lazım. Ya şu anda yani cenazelerimizi kaldırıyoruz. iyi güzel bunu iyi beceriyoruz ama yani oraya aslında bu arama kurtarma yapan ekibin e, bilgisi, donanımı e, bu konudaki o bölgelerdeki e, çığ afetleriyle ilgili istatistik bilgilerin bilip bilinmediği benim aklıma gelen böyle bir sürü şey var. Evet. evet. E, ekip başında çığ altında kaldı. İkinci çığın altında kaldı şey. Evet. Afad'ın kurtarmaya giden ekip başı. Evet. Hocam evet. evet. e, e, bu e, kar altında veya çığ altında insanların yaşama süresi nedir? Valla değişiyor tabii bu şey değil ama ortalama e, rakamlar size de verdiğim e, makalede de şey yapıyor. Yani en fazla bir saat. 45 dakika veya 60 Aslında dakika. hocam dakikalarda... sen kalan birisi olduğu için ona evet. sorabiliriz de. <gülüyor> evet. Şimdi ona geleceğim zaten. <gülüyor> evet. Nasıl yani, oldu da? <gülüyor> bunu bana <gülüyor> sormalısınız. <gülüyor> evet, yani, bu, bu, bu, bu kadar ama... tecrübeli bir dağcı iki kez şu <gülüyor> altında evet, evet. kaldı. Ya bizimki tabii hani dağcılıkta zirveye ulaşmak için e, gözü aldığımız riskler var ve biz onun üstüne gidince tabii bu kaza olabiliyor. Yani kişisel hata. Hani trafikte de o hız sınırını geçersen bilirsin ki olacak kaza bir fizik evet. kanunu olarak senin başına neler getirecek. Şimdi e, tabi şimdi hocamın diyor toz karçığılarında yani kabaca ikiye ayırırsak tabaka karçığında e, vücudun alacağı travma fazla. Toz karçığında yaşama şansı aslında biraz Beraber. daha fazla ama bu dakikalarla İfade başlıyor edilebilir. işte ilk... Atıyorum 10 dakikada yaşama şansın yüzde %80 ken yarım saat sonra %20'ye düşüyor. Ama 3 gün sonra da çığın içinden sağ kalabilir bir insan. Mucizeler olabilir tabii yani e, bu tip şey. Dolayısıyla o süre boyunca depremde de aynı şey oldu. 4 gün 5 gün gerekirse yani o canlı insana ulaşıp sağlam bir şekilde ulaşıp e, şey, e, çalışmayı yapabiliriz. Hayatta zaten. kalmasını sağlayabiliriz. Ketçe dozerle. Yani değil, çığ çubuklarıyla onu tespit etmeye yönelik ısrarlı bir çalışmayı yapmak zorundasınız. Yaşıyormuş gibi. Evet. Ama tabii bilgi ortada. Yani ölü kazalarında yüzde seksen hatırladım. Civarında e, t, travmaya bağlı ya da şey bağlı değil ölüm. Boğularak. Boğularak. Evet. Yani nefes borusuna giren o toz kar <gülüyor> sizin e, boğulmanıza neden oluyor. Bir en de azından... yani yuvarlanma esnasında nerede olduğunu bilmiyor. Kendisinin Yön. nasıl e, hava <gülüyor> alabileceğini bilmiyor. Ve düştüğü yerin neresi olduğunu bilmiyor. Bu yani insanın tabi oryantasyonu da bozuyor Bozduğu zaman e, onun içinden, nereden, nasıl çıkıyor, aşağıda mı, yukarıda mı, altta mı, ne tarafa doğru gideceğini e, bilememeli Bilemediği bir durum iki. var. Bunu en iyi herhalde zaten Doğan e, aktarır çünkü yani, çığının içinde rujan, gece kaldı değil mi evet, ben evet. öyle hatırlıyorum. Çığının içinde tabii ben saatlerce kalmadım, hani şanslıydım. Böyle damla biçiminde oluyor toz çığları ve sen o damlanın alt kısmında değil, üst kısmındaysan, daha az kar olan kısımdaysan kurtulma şansın daha yüksek oluyor. Ama dip kısmında kalıyorsan ki çoğu kez çığzedelerin kesinlikle şansı bir diğer insanın gelip onu çıkarmasına bağlı. Yani çığın içinden kendi gücüyle çıkıp da metrelerce çok zor. ben pek değil Yani dolayısıyla kesinlikle arama kurtarma ekibinin böyle sağlıklı bir şekilde intikali, tecrübesi, yani bu beyin içinde insanlar nerede? Ya bunlar çok hızlı bir şekilde tatbik edilmesi gereken ve önceden bir bilgisi olan, deneyimi olan ekiplerin anca yapacağı şeyler açıkçası çok zor ama yani tabii ki bir depreme göre belki de biraz daha kolay bir arama kurtarma şeyi var. Çünkü depremde sonuçta bir yapının içinde neresinde birçok sorun var. Çığ da sonuçta çığ çubuklarıyla en azından evet. çok hızlı bir şekilde çıkarılabilir. Bu insanlar gerek hızlı gidilebilirse tabii. Tabii çok hızlı hava yoluyla. Şimdi Alpler'deki dağcılık çığ kazalarında Dakikalar içinde arama kurtarma helikopteri e, olaya müdahale ediyor. Deneyimli ekip çok hızlı bir şekilde dakikalar içinde daha geçen bir gazetede gördüm. E, kaza çıkarabiliyor. Hocamın dediği gibi ceketlerdeki verici radyo sinyal cihazları Ondan sonra daha değişik şeyler çok işe yarıyor. Çünkü i̇şte oradaki ekibin donanımı, bilgisi bunlar çok önemli. Sizin başınızdan geçen e, çığ kazası Türkiye'de mi oldu? Bir yok. tanesi Türkiye'de oldu. Aladağlarda oldu. Ee, yani kişisel olarak yaptığım bir hata sonucu. Bütün dağdan çığla beraber düştüm. Hayatta insanın mucize kaç kere başına gelir? Benim bir kere geldi. Bir tek mucize. Birçok kaza geçirdim ama bu bir mucizeydi. O çığdan bütün dağda sürüklenip Ha kendimi kurtarma hikayem, hikayem e, arama yani şey ve bu Kendi kendime Hı, yani tek solo başına, tek yaptım başına. gece kışın bir dağın ilk çıkışını yapıp kış sezonunda solo başarıp 12 saatlik bir eforun ardından çok yorgun perişan durumda çığlığı aşağı düşüp iniş yolunda bütün dağdan sürüklenip o e, eldivenlerimin kaskımın hatta e, parçalandığı bir kazada ilk düşme anındaki işte tutunmaya çalışmam Çığın üstünde kalmaya çalışmam Önemliydi. Şimdi burada da şöyle bir şey var Bu e, Burada şöyle bir Talihsizlik var. Bu kazada benim anladığım Bütün büyük bir dağ yamacı Üstünüze düşüyor Benim başıma gelen de çığı ben Düşürdüm. Yani çığı mekanik Olarak ben hareket ettirdim. Yukarıdaydım Ama bir çığı Üstünüze büyük bir dağ yamacı düşüyorsa Oluşan kütlenin hacmi ve şiddeti sizi daha tarumar eder. Yani kurtarması orada mümkün değildir. Çok daha yani, zor yani. O nedenle birlikte sürüklendiniz siz Ben Çoğuna Evet birlikte. çığla birlikte sürüklendim. Ve ilk anda kazmamla sonra ellerimle çığın içinde verdim mücadele. Tabii bu çığ kazalarında kişi ne yapmalı konusu ayrı bir şey. Tabi Tabii, bu, bu, bu tip dene, analizmi. Deneyim de son derece önemli bu konuda. Kesinlikle yani benim dağcılık kulübünde Yıldız Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nde aldığım <Gülüyor> O eğitim, o çığ eğitimi çok önemli. Ben şunu merak ediyorum. Bu insanlara bu maaşı biz ödüyoruz. Afat, evet. deprem, çığ, afetlere göre bu insanları eğitimden geçiyor. Bu insanların, ben gazetecilerin herhalde yapması lazım. Bu insanların gerçekten şeyine, yani bilgi düzeyine bu konuda. Yani çığla ilgili en azından çok kaba bilgileri var mı? Yani çığın oluşabileceği sebepler, topografya ile ilişkisi, çığ kazazedesinin çıkarılması... ...çığ düşen bir bölgeye yaklaşım... ...yani bunlar acaba biliyorlar mı biz... ...veya şey var mı... ...yani bir uzmanlaşma var mı... ...çığ için, deprem için, sel için, yangın için... ...bu insanlar uzmanlaşıyor mu... ...yoksa ne olursa olsun biz gideriz mantığı. ...efendim bunların olabilmesi için... ...ilgili kurumların herhalde çok ciddi... ...raporlar hazırlaması lazım ama biz... ...eğitim ...bu vermesi. raporlardan da... E, ...33 kişi ölmezdi bunlar olsaydı... Çok ciddi bir eksiklik var. Yani şimdi esasında hani ben biraz öncekine geleceğim. Bu şey kütleç kara mı diyorsunuz? Toz kar, toz kar Toz kar var. Bir de kütleç. Tabaka. Tabaka. tabaka. Aynen, tabaka. Bu, bu az... bir şekilde tabaka şey, çığımı oldu. Yok bu toz, bu toz kar, kar çığımı, Toz, kar toz kar yani. Bu şekilde mi? Peki e, burada 41 kişi öldü. 70, 75 kişi de yaralı kurtarıldı diye bir haber çıktı. Hı hı. E, bu ne demek? Yani kendi çabalarıyla mı çıktılar yoksa ee, bu şeyin altında kalmadılar mı? Ee, bu, bu yaralananlar şeyin... nasıl yaralandı? Nasıl Onu yaralandı? Ne, nedir? Ee, 75 kişinin çok da çok önemli. Çok yaralanmalar var. Birincisi yuvarlanan kişinin bir yere başını <gülüyor> çarpması, ayağını çarpması, kafasını çarpmasıyla yaralanma ve çığın altında kalma. üste kaldığı için kolaylıkla e, yukarı doğru, doğru çıkması <gülüyor> bir e, şey mümkün olabilir. Bir kısmı öyle kurtuldu. Bir kısmı Bunlar dışarıdan gelen sesleri işiterek çıktıklarını işittim ben şeyde. Mesela minibüs içinde kalan kişi biz havasızlıktan artık boğulacak durumdaydık ama yukarıdaki iş makinesinin sesi bizi hayata tutundurdu dedi. Hmm. Bunun gibi şeyler oldu. Yani benim görebildiğim kadarıyla kurtulanların büyük bir kısmı çok karın altında değil daha yüzeye yakın yerlerdeydi. İsası sanıyorum o minibüs ya yani ilk çığıda minibüsün çığı altında kaldığı yerde evet. kurtulan sayısı e, oran olarak şey yani evet. e, toplam 12 kişi falan var minibüs. 12 atlıcı kişi var. 5 ceset, 5 5 ceset, 2 kayıp, 5 de evet, sağlam kişi yaralı kurtuluyor. çıkan. O, o yüzden hani orada o e, olay e, daha hani e, sizin söylediğiniz gibi şey bir şekilde kendi çabaları ve o anlamda kurtarmış evet. olabilir ama öbür tarafta hakikaten 75 yılının ortaya çıkması da ilginç geldi bana. Ee, yani şey e, bu şeylere baktığımızda e, Van'da bir Sivil Savunma Kurtarma Birliği var. Afa'da ait. Evet. Ee, 120-150 kişilik filan bir birlik. Van, e, Türkiye'de en fazla çığın olduğu Bingöl, Bitlis, Tunceli, Malatya filan bütün bu yörelere bakan birlik bu. Erzurum'da sanıyorum bir şekilde aile şeyde, bölgede. Buradakilerin herhalde çığ konusunda bir özel olarak eğitim almaları, ona göre de ekipmanla donatılmaları gerekmiyor muydu? Kesinlikle. Yani e, bu şeyde bir, bir fotoğraf gördüm ben mesela. Erzurum'da çığ araması diye. Bu sizin söylediğiniz işte çığ şeyleri, çubukları, çubukları onu be, köpekler falan bir arama faaliyeti gözüküyor bir fotoğrafta. Hmm. Onlar burada niye yoktu? Burada biz hiç onları görmedik. Ben de görmedim. Ee, televizyon şeylerinde. <gülüyor> evet. Anlaşılması zor diyor olay. Çok zor. Bir de galiba e, Batı'da e, Doğan da görmüş olabilir bilmiyorum ben. E, büyük çok kar yağlı yerlerde e, Fransa alplerinde, İtalya'da ee, uzaktan bunları ee, ateş ederek top, top, top, ateş. top ateşi değil mi? Evet. Karları top indiriyorlar. Daha çok orada dağcılıktan ziyade kayak yapanların Hı. tehlikeye uğradığı Emniyetçi için bunları işte. kayak olan yerlerde, dağlarda onları düşürüp ondan sonra açıyorlar. Bizde ben böyle bir şey duymadım. Palandöken'de yani. ben duydum ama. Palandöken ah. top ateşi değil ama ufak patlayıcılarla e, kayak merkezinde çığlık e, şey, oluşmadan e, evet. önlenmesi diye bir faaliyet biliyorum geçmişte ama. Fakat tabii, tabii şimdi yani. onun sportif olarak turizmin olduğu bölgeleri bir kenara ayıralım bence. Burada bence yol olan yerlerde hocamın başında dediği gibi e, Rusya'da ben de görmüştüm. E, yani çığın düşebileceği arazilerde birçok yerde karayolları müdürlüğü, tünel, e, bir takım <gülüyor> bentlerle falan bunlar yapılıyor. İşin başında da sanırım bu geliyor. Sonrasında da Arama kurtarma ekiplerinin şeyi, deneyimi, bilgisi, donanımı. 100 kişi dediniz. Yani aslında çok iyi bir rakam. Çünkü ben depremde, 99 depremden hatırlıyorum. Efsaneleşen ekipler vardı. Yani artık o kadar tecrübeli ki adam Amerika'dan gelmiş e, gönüllü olarak. Yani çatır çatır çatır. Yani o kadar işin tekniğine hakimler ki. Dolayısıyla e, çok uzman ekipler. Yani konusunu çok iyi bilen ekipler az da olsa çok işe yarar. Yani sonuçta burada bir bölgede bir çığ düşmüş hızlıca onları götürürseniz belki de 70 kişi değil belki 100 kişiyi kurtaracak bilmiyoruz yani. Evet. Bu çığ mesela özellikle kayak sporlarının olduğu merkezlere yakın noktalardaki çu tehlikesini ölçebilmek için cihazlar var mı önceden haber alabilmek için? Kameralarla kaydı yapılıyor ve tabii ki artı şey bilgisi var. Kayak yapılan hangi pistlere ne kadar çığ düşüyor? Dağın hangi tarafında çok çığ düşüyor? Yani bir de tabii güneşle de ilgili, yönle de ilgili bir hadise. Ee, ama tabii ki bu hep ekonomi. Yani Palandökü'ne o kadar çok turist geliyor ki. Yani tabii ki önceden çığla ilgili sürekli mücadele var. İşte topla düşürmek veya işte pisti yasaklamak falan gibi. Şimdi orada da belki şu olabilir yol kapatılabilirdi önlem olarak. Yine evet. bu turistik tesislerde bu yapılıyor. Pist kapatılıyor. Yani çığ tehlikesi var kapalı Hı. girmeyiniz. Evet. Bir arkadaşımızı biz öyle kaybettik. Boz Dağ'da, Aydın'da, e, hani Ege'de düşünseniz, çık kazasında öldü arkadaşım. Günlerce onu aradık. Halbuki her şeyden önce pist yasaklanmış, kapalı, çöte tehlikesinden dolayı kör gözün parmağına o ekip dağa daha çıktı. Daha çıkmışlar. Yani şimdi bir başına döndüğümüzde demek ki belli yollar kapatılabilir, iyi bir böyle iyi bilgi akışı sağlanabilir. Kim yapacak bilmiyorum bunu meteoroloji müdüllüm mü yapar kar yolları müdüllüm mü yapar yani önleyici hadise daha önemli bence evet şimdi evet, bu, bu, bu arada mesela bu, e, siz bahsettiğiniz soruyla ilgili e, dağa giden arkadaşlar dağcılar Doğan da bilir e, çığ testi denen bir test yapılır yani çıktığımız yerde ya bir tehlike var burada şey olabilir buraya çıkarken bir şeyle uğrayabiliriz, bir kazaya uğrayabiliriz diye bir çığ testi yapılır. O testte göre ya o bölgeden çıkılmaz ya da başka bir bölgeye geçilir. Çünkü tabaka çığ mı yoksa yeni yağmış mı bunu ilk bakışta gözlemleyerek anlamanız mümkün değildir. Ancak uzmanlar, Anca evet, yani belli bir eğitim bir... aldıktan sonra onu testi yapıp öyle yola çıkarsınız. Şimdi burada özel bir durum var yalnız. Bu ikinci çığ olayında birinci çığda tamam bir takım şeyler evet. olabilir bir olması zordu ama şimdi ikinci çığda kurtarmaya gidiyorlar. Hani çığ tehlikesi varsa bunun nasıl hani önüne geçilebilirdi? Ne gibi tedbirler alınabilirdi? ve çığı hani çığ testi dediniz. Bu çığ testi evet. E, yapılsaydı ya. ne yapacaklardı? Çünkü kurtarılması gereken insanlar var orada. O zaman o kitleyi Ona, indirmeleri gerekirdi. Evet, o kitle evet. Peki e, aşağıda kurtarmayı beklenen insanların üzerine düşme ihtimali var mıydı? Hayır, o işte o, yani o, girmeden önce onu düşürmek o, lazımdı. O yani. Kitlesini düşürüp ondan sonra aramaya akıl başlayacak. Akıl almaz abi. bir şey bana hani böyle bir e, çığ gözümün önüne getirin, sorduğun soru oldu. açısından çok daha avantajlı ve daha bilgililer çünkü daha önce bir çığ düşmüş aynı bölgeye gidiyorlar hiç değilse yeni bir çığ tehlikesi var mı yok mu onu e, görme Bunu, test etme imkanları taraftan bir de yani ulaşmak istedikleri insanlar var kurtarmak istedikleri insanlar var iki kişi iki kişiye mi? evet, evet. Or orada zor bir karar yani evet. Evet. şimdi e, bir kısa ara verelim müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımızın tamam. ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Tamam. Açık Radyo'dayız, 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. E, i̇ki konuğumuz var stüdyoda, Profesör Doktor Kuvvetli Ordoğlu ve Doğan Palut. Evet, e, size soracağımız sorular çok fazla. E, onun için müziğimizi yarıda kesmek durumunda kaldık. E, evet, e, geldiğimiz nokta itibariyle hem dünyadaki tecrübelerden hareketle hem de Türkiye'deki tecrübelerden hareketle bu Van'daki 41 vatandaşımızın e, öldüğü olayı e, bir beceriksizlikler silsilesi olarak da tanımlamak mümkün herhalde. E, biliyorsunuz birinci gün işte hava karardıktan sonra arama faaliyetleri durduruldu. Ertesi sabahleyin saat 6'da şöyle bir manzarayla karşılaştık. Yolda koskocaman bir afat tırı oraya neden çıkmıştır bilmiyoruz. Arkasında da arama kurtarmayı yapacak olan İş e, insanların bulunduğu uzun bir konvoy ve e, tır en sonunda yolu kapattı. Kupasını düzelttiler. Fakat bu sefer ilk geçen e, dört çeker araçlardan birisi afat aracı tarafından yolun sol tarafı da kapatıldı ve bütün arkadaki konvoy yani e, iki kilometre sonra e, arama noktasına ulaşacak olan insanların hiçbirisi ulaşamadı ve bu olay saat 9'a kadar gözlerimizin önünde televizyon ekranlarında devam etti. Yani e, oraya AFAD neden tırını gönderir? Neden o tır bütün konvoyun önünde yer alır? Ve bir büyüklük hevesinin e, Van'daki Bahçesaray'daki karşılığı mıdır bunu hakikaten anlamak mümkün değil ama geldiğimiz noktada bence biraz da böyle bir durumla karşı karşıya kalan insanlar neler yapmalı üzerinde durabiliriz diye düşünüyorum Evet. Vallahi bu işin tabi en çok şey yani az bilinen kısmı çığda kalan kişinin ne yapması gerekir ki sağ olarak yukarıya ulaşabilsin biraz önce Doğan'ın da bahsettiği gibi bir, bir yer, eğer karın altındaysa birincisi yönünü tayin etmesi lazım öncelikle her tarafı kapalı olduğu bir yerde yani yukarısı neresi aşağısı neresi o yuvarlanma esnasında kişi bunu kaybediyor oryantasyonu tamamen bozuluyor böyle tükürük olarak, testi tükürük, tükürük testi yer diye. çekimine, yer öyle çekimine öyle göre mi? evet Gerçekim tükürdüğü yer ederiz. aşağısı olduğunu çıkartıp ona göre yukarı doğru e, çıkması gerekebilir yani orada bir önce bir hava boşluğu oluşturması nefes alabileceği hareket edebileceği bir alan açması gerekecek eliyle mi eliyle yapalım? tabi evet. eliyle çantasıyla veya işte yanındaki ne varsa e, onunla açması bir hava boşluğu oluşturması orada yukarı doğru çıkması e, en uygun şeylerden bir tanesi eğer hala bu evet. Tükürük testisini bir daha tekrarlayabilir miyiz hocam? Çünkü evet. e, yönümüzü bilmiyoruz Gönümüzü yani yüzü bilmediğiniz tep zaman tepemiz döndü mü ne oldu? Tabii, tükürdüğü zaman eğer yüzüne gelmiyorsa tükürük evet. e, aşağı doğru tükürük gidecektir. O da yönünü evet. tespit edecektir. Bu teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> evet. Yani tükürük testiyle e, mevcut durumunu ne, nerede olduğunu, nasıl durulduğunu hissetmesi lazım ve bunu çok süratli bir şekilde yapması lazım. Bir an önce kendisine bir hava boşluğu oluşturup orada e, hayatiyetini devam ettirmesi, seslenmesi, ışık ne taraftan geliyorsa o tarafa doğru hareket etmesi gerekir. Bence ilk yapılabilecekler bunlar doğan başka ne gelir? Ya Kendi olanaklarımızda tabii çıkmaya çalışacağız ama öncelikle tabii dediğimiz gibi o hava boşluğunu oluşturmak e, boğularak hep ölüm oluyor çoğu kez. Oksijene en, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Çoğu kazazede de çünkü vücudunda böyle öldürücü bir travma olmuyor. Yani geçen zamanla da tabii e, şey frostbite veya hipotermiye doğru yani soğuk koşullara bağlı olarak vücut ısımızı yitiriyoruz. Şimdi demek ki birinci önlem e, çığa düşecek yerden uzak durmak. Bir, bir kere bunu bilmek. Hocamın <gülüyor> evet. dediği kar tabaka testi bizim dağcılıkta rotamızın başında lider gelir kürekle. Bakar tabakalar birbirine intibak etmiş mi? Ani bir kar yağışı oldu mu son günlerde? Hangi sezondayız? Yani objektif koşulları bir irdeler. Yani demek ki biz yol yola çıkacaksak o yoldan geçmeyebiliriz. Zigan'a evet. o Ama bir, yani Ama çok önemli bir şeyi programın başında belirttiniz. Küresel ısıtma etkinini evet, de çok evet. dikkate almamız ne lazım. Ve bilgilerimizi evet. yenilememiz evet. lazım. Bunun dışında tabii o topografyada çığ düşecek yere gitmemek tabii ki en doğrusu yani bunu dediğimiz gibi kayak tesisinde tesis sorumlusu alarm veriyor bir takım uyarı şeyleri var vatandaşlara karşı ama bu tip yollarda devlet radyo yayınıyla insanları o minibüsse otobüsse neyse onu engelleyebilir ama bunun dışında şayet çığ düşüyorsa peki ne yapmamız lazım üstümüzden çığ geliyor bir de hemen onu söyleyelim burada aslında araba çok enteresan bir şekilde şanslı bir cihaz. Çünkü zaten hava boşluğu olacaktır. Bir arabanın içinde olmanır. Arabanın içinde olmak size saatlerce bir hava sağlar. Bunu da hemen dikkatimi çeken bir şey. Ama çığ düşüyorsa bir kaya parçası bir ağaç varsa kesinlikle hava boşluğu da oluşturacak bir şey. O sizi hem fiziksel travmadan koruyacaktır hem hava boşluğunu şey yapacaktır. Ee, bu arkasına sığının diyorsun. diyorsun. Hayır tutunmak yani. ve... Şey Tutumak, arkasına tutunmak, arkasına sığınmak. sığınmak. Bunun dışında bizim öğrendiğimiz bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Kız sezonunda çığ düşebilecek yere illa ki orada bir hareket ediyorsanız kıyafetlerinizin kapalı ee, kıyafetlerinizin yani kış kıyafetleri olması lazım. En Hı. azından Çayın içinde kalırsanız saatlerce o vücudunuzu korumak açısından su bize geçirmeyen, su geçirme anora kıyafet falan filan tabii bu arama kurtarma şeylerinde bakıyorsun insanlar gelmişler, ...padas pandras, bu da önemli. Ya yani halkı sokmamak lazım, hemen onu da belirtmek lazım. Bu aynı bir polisi olaydaki gibi sadece olay yerine intikal edecek şey profesyonel ekip olmalıdır. Aklıma gelenler bunlar hocam. Bir de burada tabii eğer e, akşam yana akşam e, vakti geliyorsa e, donma olacaktır. Yani çığdaki ölümlerden bir, büyük bir kısmı da bu donma nedeniyle o etrafınızdaki kar kütlesi donacaktır. Evet. Dolayısıyla zaman çok önemli. Yani burada çığda kurtarmada ilk yapılacak iş ilk süratle ilk önce alana ulaşmak ve düştüğü alanı en süratli şekilde çıkarmak. O yüzden başta da söyledim ki, bir çığ köpekleri burada altta canlı olup olmadığını bilirler ve koku aldıkları için orayı kazmak. Çünkü orada artık zamana karşı bir yarış var. Hani depremde <gülüyor> e, daha uzun süre kalınabiliyor belki bir hayat üçgeni korudunuz ama burada öyle bir şansınız yok. Gece gelirse zaten hani şansınızı tamamen kaybediyorsunuz. Donduğu için ...elinizle dışarı çıkma imkanı kalmıyor. Evet, e, biz şimdi gene e, televizyon görüntülerinden hareketle sormak istiyorum bu soruyu. Hep saatlerce şunu gördük. E, bir yuvarlak alanda birikmiş olan onlarca insan... ...sürekli aynı yerleri ellerindeki çubuklarla, sopalarla e, batıra batıra Eşim, dolaşıyorlar da, ve yani... ...bütün bir arazinin üstünde... ...sizin biraz önce... ...Elazığ depremiyle ilgili... ...aktardığınız gibi... ...aynı bloğun üzerinde... ...veya aynı yuvarlağın üzerinde... ...onlarca insan... ...arama böyle mi yapılır? Şimdi burada tabi öncelikli alanı tespit eder ...oradaki lider insan... ...o alan üzerinde öncelikli yerden... ...etrafa, çevreye doğru yayılır... ...yani ekibi ona göre kompanse etmeniz evet. lazım... Şimdi orada öyle bir yönetim var mıydı? Ben pek sanmıyorum. Yani burada yönetimde bir zafiyet olduğu tepeden belli yani. O konuyu şey yapmayalım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Gene çığla ilgili hani vatandaşların bilgisi açısından çığ ne zaman düşer? Bizim dağcılıkta çığ sabah erken saatlerde düşmez Düşten, çoğu evet. kez. Yani güneşin o bölgeye o alana çığ düşecek alana vurmasıyla o kütlenin ısınması, birbirine intibak etmeyen tabakanın ısınıp kayma eğilimine girmesi aşikar. Evet. Dolayısıyla demek ki buna da çok bakma. yani bir yere gideceksek de sportif olabilir. Dağcılık gibi ya da bir seyahat edeceksek de demek ki günün erken saatlerinde kar kendi tansiyonu korurken, intibak etmişken o gerilim varken geçebilirsin ama güneşin vurduğu saatlerde ısını yükseldiği saatlerde düşebilmek için de bilmemiz değil. lazım. Evet. Karın hatta buzun yumuşadığı saatlerde evet. o e, arttırıyor. Yani evet, o coğrafyada çok dolaşmamak e, çok daha iyi. Bir akşam saatinde bütün günü sınan bir kütle akşam saatinde de aşağı iner. Dağcılar onun için öğlen ikiye doğru bütün işi bitirir. Çıkar iner. Kampa dönmüş olur. Bizde. Evet. Bir de dağ çıkarken e, büyük ölçüde dikkat eden dağcıların dikkat ettiği şey karı düz bir şekilde kesmemektir. Ne demek o hocam? E, yani Çapraz ...yatay çapraz bir şekilde... ...yani yamaça paralel bir şekilde... ...kestiğiniz zaman o kütleyi... ...ana kütleyle ilişkisini kesersiniz. Dolayısıyla çıkarken... ...genellikle dağcıların... E, ...şey yaptığı tercih ettikleri... ...S'ler çizerek evet. yukarı doğru Zikzak yaparak. ...zikzak yaparak çıkmak... ...ana kütleyi... E, ...şeyden aşağıdan ayırmadığı için... ...daha az risk taşır. Burada olmayacak anlamına gelmez tabii ki ama... ...bu riski azaltan bir unsurdur. Evet... Bu e, konularda eğitim e, kolay mıdır? Yani Bence kolay ya yani müfredatta biz nasıl trafiği öğretiyorsak evet. bu, o şeyin dediği gibi üç tane büyük kaza, deprem var, afet, toprak kayması var, çığ var. Demek ki bu konuları müfredatlara girip çocukluktan itibaren insanlara çığ düştüğünde ne yapacağız? Çığ nedir? Yani çığa bağlı ölümlerin sebebi nedir? Bilmiyorum. Yani bunun belki de e, görülebilecek bir şey yani trafik gibi. Şehirde nasıl biz bunu öğretiyoruz? Basitlik yardımı öğretiyoruz çocuklara, cinsel eğitim vermeye çalışıyoruz. Ee, ama bu konuda demek ki özellikle o bölgelerde, şimdi Alplerde bu yapılıyordur... Bizde demek ki İstanbul'da bunu öğretmek yerine belki Doğu Anadolu'da bu konuda insanlara evet. e, halk eğitim merkezlerinde falan eğitim verilebilir. Çın içine kaldın, ne yapacaksın? Çın düşeceği yerden hangi saatte geçeceksin? gibi çok temel bilgiler verilebilir. Evet, uzman e, yetiştirmek açısından. ...eğitimler... E, ...nasıl yapılabilir? Son derece basit... ...yani Çığ'ın çok düştüğü yerlerde... ...bu konuda birikimde fazla ne bileyim... ...Alper'in olduğu yerde yani çok... ...Çığ vakasının olduğu, çok operasyonun... ...olduğu yerlerde bizim bu... ...AFAT'ın ilgili birimleri olabilir... Arama kurtarma ekibi neyse ki bol miktarda var. Yani çünkü çok heves ediyor insanlar arama kurtarmacı olmaya. Ama bu bir profesyonel meslek. Evet. Bu insanların bu eğitimlerinde daha nitelikli, daha donanımlı hale gelmeleri sağlanabilir tabii ki. Ayrıca ekipman he, anlamında da herhalde e, e, güçlendirmeleri gerekiyor. Elektronik arama artık bütün dünyada çok yaygın olarak yapılan bir şey var. Köpekler ama e, evet. Ondan sonra hani en basitinden siz söylediniz çubuk bu de. Ee, yoktu dediniz. Ee, burada bir, bir, bir, bir boşluğun Eksiklik olduğu, yani. eksikliğin olduğu belli. Bir de e, hani önleyici tedbir açısından baktığımızda e, bu çığın engellenmesi <gülüyor> için çığ, çığ tünellerinden filan söz ettik. Belki de bir de bu yamaçların tehlike arz eden yamaçların biraz daha düzenlenmesi, işte ağaçlandığı... İşte oraya tünel lazım diye söylendi. Iş, işi, evet. Bir takım şeyler, hani tünel bazen çok pahalı bir çözüm oluyor da çok Saray var Bahçe Saray yolu trafik yoğunluğu bakımından belki o kadar hani e, belki de ö, birinci derecede yoğun bir bölge değildi. Hani en azından bir ağaçlandırma. Ağaçlandırma derken, derken şimdi Hayrettin Karaca'yı da rahmetli analım erozyon dedi. Yani şimdi çığ da gene bizim temel bilgimiz ağaçlık bölgelerde, ormanlık bölgelerde yamaçlar daha güzel duruyor ama çıplak bölgelerde çığ çok düşüyor. Ve tabii çığın düşebileceği eğimden de bahsedelim. Dik eğimde çığ düşmez sürekli akacağı için 30-35 30, 30, 30 derece ile 45 derece arasında çığı düşüyor. Yani buna göre tabii çok yamacın, temel, durumu da yamacın topografyasında bu Hı. çok önemli. Yani çünkü onun bir tansiyon noktası var ve siz orayı harekete geçirirseniz alttan üstten ya da tam üzerinden o kilidi açmış oluyorsunuz. Benim başıma gelen buydu. Bütün gün ısınmış bir karı ben hep dağlık dağın sırtından yamacından değil de sırtından gidiyorken o kadar yoruldum ki yamaca girdiğim an o kara girdiğim an bütün kütleyi harekete geçirdim. Şimdi burada arabanın talihsizliği var. Araba bizim yayaya göre araba direkt kesiyor. Yani araba doğrudan yatay olarak yer çekimini e, düşündüğümüzde bütün kütleyi kaydıracak şekilde kesiyor. Dolayısıyla bizim tabii sportif olarak önlemlerimiz var. Dağcılıkta çok basit. Yağasın sonuçta adım izlerini dikiş makinesi gibi değil de aralıkla atıyorsun. Önden birilerini gönderiyorsun ama aracın olduğu yerde iş daha kötüyü. Bu da bir gerçek. Evet. Çığı nasıl harekete geçirdiniz? O sırada bağırdınız da mı çığı harekete Yok, geçirdiniz? Yok yani bu nasıl oluyor ses bu? yani süpersonik bu uçak jetlerin dışında ben e, aldım bilgi o bağırarak çağırarak bu çığ düşme. Bunu illaki siz e, kayabilecek bir kütleyi siz mekanik olarak ıı, harekete geçiriyorsunuz. Ama burada yani üzerine basıyorsunuz. Zaten dengede orası. Zaten bir şey daha... bekliyor, bekliyor bir şekilde ve evet. siz onu keserseniz ıı, yamacı keserseniz o kütle ya üstünüzden aşağı doğru düşürüyorsunuz ya da siz o çığı aşağı doğru hareket ettiriyorsunuz. Keserek. Evet. Evet. Bir soru yani var, benim herhalde. küçük bir şey takılıyor. Bu uçak kazası oldu. Üç vatandaşımız hayatını kaybetti. O iki pilot yaralandı. Hemen o iki pilotla ilgili bir soruşturma açıldığını gazetelerde okuduk. Şimdi burada da 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Acaba nasıl bir soruşturma yapılacak? Bir evet. sorumluluk mevzusu yok mudur? Onu da izleyeceğiz herhalde. Bekleyeceğiz. Bir şey duymadık. Yani ben de duymadım Oo, o konuda sorumluluk kimdi, nasıldı şey evet. ama genellikle buralarda savcılar yapıyor bu tür kamu davalarında soruşturmayı savcılar yapıyor. Savcılarda işte basit bir takım sorular soruyorlar evet. ee, ve genellikle Çok ciddi bir yani. Çok evet, ciddi çok bir kayıp. Çok ciddi 41 kişinin Hı. ölümü. Evet. Ee, Belki içinde gimin? Nobel alacak çocuklar vardı bilmiyorum ya gençler tabi, vardı. Tabii tabii kesinlikle çok acı bir kayıp Hayat gerçekten. Hayatım bu kadar ucuz olmaması lazım evet. tekrar etmemesi için dediğimiz gibi o arama kurtarmayı kim, kim sorumluydu, o yolu kim yaptı, o yol yapılırken önlem alınabilir miydi? Neler önlem alındı? Yani bunların alınmadı. hepsinin incelenmesi lazım. Çünkü orada her an her an her vatandaş oradan geçebilirdi. Yani bu tabii kamusal bir şey. Doğru. Bence birileri hesap verirse bundan sonrası için daha Faydalı olur. olur. Türkiye evet. Dağcılık Federasyonu'nun bu tür olaylarda bir e, hakemlik durumu var mıdır? Tabii bilirkiş ta... bilir olarak, kişi olarak bilir. başvurulabilir ve tabii ki Türkiye Dağcılık Federasyonu ya da yetkin kulüplerin bu konuda oldukça iyi bir birikimi var. Yani sonuçta hmm. çığla ilgili, çığdaki şeyle ilgili ama... Dediğimiz gibi zaten devletin bir şeyi var arama kurtarma ekibi var deprem içinde arama kurtarma ekibi evet. var ama aynı aynı hataları depremde de görüyoruz işte Tabii, hala evet. Elazığ'da binanın üstünde onlarca kişi aynı anda arama yapıyorlar yani bu e, en azından ses çıkarmama prensibine ihlal eden bir şey hadi her şeyden vazgeçtik. Yani çünkü bir yıkıntının üstünde duruyorsunuz. Yeni bir yıkıntıya neden olabilir ve evet. altında canlıların ölmesine e, neden olabilirsiniz. Olabilir. yani. Böyle Biz gibi. yani hakikaten burada şimdi şöyle bir talihsizlik var. Olmuş bitmiş gözüyle bakılmış. Yani oldu düştü gidelim evet. dalalım olaya. Yani, buradan, ilahi. yani dediğimiz gibi yani polisin aldığı önlem mesela bir cinayette bir şeydi. böyle bakmak lazım. Evet. Yani <gülüyor> bunu ciddiye almak lazım trafikte olduğu gibi ikinci bir kaza olmamasının esas olması lazımdır. Doğru. Evet. Çok doğru. Çok teşekkürler. Kuvvet hocam sağ olununuz. Yani, Koşturdunuz, ediyorum. geldiniz. Olun. Doğan Bey size de çok teşekkür, evet, teşekkür. ederiz. Sağ olunuz. Efendim bu hafta Açık Radyo 94.9'da Altın saatler programında konumuz 41 kişinin öldüğü çiğ kazası üzerine konuklarımızın değerlendirmelerini, yorumlarını dinlemek idi. Bunu gerçekleştirdik. Gerçi bazı sorularımız kaldı. Soramadığımız artık onu da bir başka programda ele alırız diye düşünüyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşça kalın.